Abdeste mani olacak şekilde deri üzerinde tabaka yani boya, yapıştırıcı veya yara bandı gibi oluşturan bir madde olduğunda alınan abdestle namaz kabul olur mu? Daha önceden kılınan namazlar iade edilmeli mi? Suyun cilde temas etmesine engel olan herhangi bir tabaka, boya olur, hamur olur veya benzeri bir şey olursa bu abdeste engeldir ama yara ve benzeri bir sebeple, kırık çıkık gibi bir sebeple kırılan yerin, yaralanan yerin üzerine bir sargı sarılmış ise sadece o sargılı kısmın üzeri mesh edilir, diğer yerler yıkanır. O evet. abdest geçerlidir ama dediğim gibi vücudun tenine yapışık diyelim işte boya vesaire, işte tırnak cilası, efendim ne bileyim e, makyaj malzemesi, Bunlar eğer suyun deriye temas etmesini engel oluyorsa ki oluyor, bununla alınan abdest geçerli olmaz. Ama bunun istisnası var. Nedir o? Bazı meslek mensupları, mesela fırıncılar, evet. hamur yoğururken tırnak aralarına hamur girmiş ise ve kurumuş ise bunu çıkarmak zor oluyorsa, o zaman o şekilde aldıkları abdest geçerli olur. Veya boyacılar evleri veya iş yerlerini veya bir yapıyı boyarken ellerine işte derilerine boya yapışıyor. Boya damlaları falan damlıyor, yapışıyor, kuruyor. Onu temizlemek kolay değil. Ancak oturup belki ne bileyim bir ilaç milaç sürerse falan o şekilde temizlemesi mümkün oluyor. Bu durumda o boyanın bulunduğu yere su değmese bile o cilde yani su temas etmese bile o boyalı halde alınan abdest geçerli olur. Neden? Zaruretten dolayı. Ama bunun dışında keyfi olarak yapılan işte e, tırnak e, cilası, ne diyorlar ona e, oje, oje veya başka şeyler, makyaj e, boyaları bunlar vücuttaki Deriye temas, suyun temas etmesini engel olduğu için bu şekilde alınan abdest geçerli olmaz.